İffete bürünelim Ziyaret, ziyafet ve bayramlarda Birbiriyle evlenmeleri mübah olabilecek aile fertleri Nazardan, tokalaşmalardan sakınmalıdırlar Ta ki şefkatler şehvetlere Samimiyet, gizli hiyanete dönüşmemiş olsun Hadisi şerifte <gülüyor> Hiçbir sabah yoktur ki iki melek kadınlardan dolayı erkeklere erkeklerden dolayı kadınlara yazıklar olsun diye nidada bulunmamış olsunlar buyruldu. yazıklar olsun diye meleklerin nidasını kamil imana sahip ''Vicdanlı insanlar işitirler. Ne fayda ki birbirleriyle evlenmeleri mübah olan akrabadan genç erkek ve kızlar, örf adet olarak süslü püslü oldukları halde bir arada bulunurlar. Sakınmaksızın birbirine bakarlar. Tokalaşırlar, tenhalaşırlar. Tenhalaşmasalar bile barutla ateş gibi birbirlerinin başına bela olurlar.'' Allah Teala... Kulü'l mü'minîn yaghuddû min ebsârihim ve yahfazû furûcehum zâlike ezkâ lehum innallâhe habîrum bimâ yasna'ûn ve kullü'l mü'minâti yaghuddûna min ebsârihin ve yahfazna furûcehun Habibim mü'min erkeklere söyle gözlerini harama bakmaktan kapasınlar ve ırzlarını korusunlar bu kendileri için daha temizliktir Gerçekte Allah Yaptığınız şeylerden haberdardır Mümin kadınlara da söyle Gözlerini harama bakmaktan kapasınlar, ırzlarını korusunlar En nur Suresi ayet 30 31 buyurmaktadır Veresiye Alışveriş ve şahitlik yapmak Olayları müstesna olmak üzere Zariri olarak Şayet amca Hala dayı ve teyzelerin çocukları Kayınlar Birbirleriyle konuşurlarsa Konuşma esnasında dikkatle birbirinin yüzüne bakmamalıdırlar. Edeben göz kapaklarını aşağıya doğru indirmelidirler. Haya ve utanç kisvesini yırtmamalıdırlar demek istenilmektedir. Edeb ve hayanın kisvesine bürünmeye iffet denilmektedir. Hadis-i şerifte لَتَغُدُّنَّ اَمْصَارَكُمْ وَلَتَحْفَظُنَّ فُرُوُجَكُمْ Ant olsun ya siz gözlerinizi harama bakmaktan kapatırsınız, dini ırz, namus ve şerefinizi korursunuz, yahut da Allah sizin yüzlerinizi çirkin bir surete döndürecektir buyurulmaktadır. Evet, bugün, Ziyafet ve ziyaret belasının tolusuna yakalanıp manevi olarak bu çirkin surete mes olup dönüşenleri, basiret sahipleri müşahede etmektedirler. Bu tür belanın tolusundan kurtuluşun çaresi, Başörtülerini boyun ve göğsün tamamını kaplayacak surette koysunlar. En-Nur suresi, Ayet 31 Bir dolam dolasınlar ayeti kerimesinin emri şerifine uyarak evin içinde nikahlanmaları mümkün olabilen amcaların, halaların, dayıların, teyzelerin, çocuklarının ve gelen misafirlerin yanında boyun, bilekten itibaren kol, pazı ve göğsü örtmek ve Ya eyyühan nebiyyü kulli ezvacike ve banatike ve nisail mu'minine Ey Peygamber, zevcelerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Evin içinde giydikleri elbiselerini ve zinet mahallerini kapayacak dış örtülerini giysinler. El ahsap Suresi Ayet 59 Emri şerifine uyarak her türlü karşılamada, yol, çarşı, pazar yerlerinde dikkatli birbirinin yüzüne bakmamak, yani zaruri konuşmalarda göz kapaklarını indirerek konuşmaktır. Mem messe ke femme ra'tin leysa minha sabilun vudi'a Aralarında mahremiyet veya hut nikah olmaksızın kim bir kadının elini tutarsa kıyamet gününde ateşten bir kor eline konulacaktır. Hadisi şerifinin hükmüne uyarak ziyaret ve ziyafetlerde tokalaşmaktan 4. Süslü püslü birbirinin yanına çıkmaktan sakınmaktır. Bu hikmete mebni Hadisi Şerifte Ay an-nisa in nas nisa'ukum ve birru te tabirrukum ebna'ukum ve man ataahu akhuhum bi Nikahlanmaları mümkün olabilecek insanların kadınlarından uzak durun. Eşittir, iffetin gereğince bakmak, konuşmak ve zinaya sirayet edebilecek her türlü hareketten sakının ki kadınlarınız da iffete bürünüp insanların erkeklerinden uzaklasınlar, temizlensinler. Babalarınıza kemaliyle iyilik yapın ki evladınız da size kemaliyle iyilik yapsınlar. Haklı haksız kimin din kardeşi mazeretini beyan etmekle özür dilerse mazeretini kabul etsin. Bunları işlemeyen havzu Kevser'de bana varamaz. Yine hadisi i şerifte li siten min enfusikum adman lekumü'l cennete" Siz kendiniz bana altı şeye tekeffül edin. Ben de size cennete girmenize tefekkür edeyim. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zamanlarda da sözünüzü yerine getirin. Size bir emanet teslim olunduğu zaman onu koruyarak ödeyin. Ziyaret ve ziyafetlerde ırz ve namus mahallini koruyun. Harama bakmaktan gözlerinizi kapatın. Her türlü yasaktan elinizi de men edin buyurulmaktadır.